İtibar Haber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berrakatuh Elhamdülillahi Rabbil ve Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhtelem dinleyenlerimiz Allah-u Teala ve Tekaddet Hazretleri Biz kullarını bu dünyaya Büyük imtihanlara Maruf kalmak üzere gönderdi ve bizlerden hiçbir şey istemediğini sadece kendisine kulluk ve ibadet istediğini beyan etti. Şu ayet gelime kadar net, açık beyan içeren bir ayet bulamazsınız. Estaizü insa illa Ben cinleri ve insanları hiçbir nedenle yaratmadım.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 saatleri var da günleri var ama nefisle cevap bitmez çünkü nefis devamlı tazeler devamlı bir şeyler ister ee, nefsin bu isteklerine karşı sürekli mücahede ve mücadele lazımdır şimdi hakikaten insanlarımız dünya işleriyle uğraştırılıyor geçim darlığına düşürülüyor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 Bu da Allah'ın kulu merhametli olmak lazım. Rahibun yerhamumur rahman. Aciyanlara kıyamet günü Rahman Teala merhamet edecek. Hadis-i şerife göre yerhamumen Siz yerdekiler acıyın ki gökteki melekler size acısın. Men la la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. E bu itibarla tabii vazifeler ihmal edilince insanlar en yakın çevrelerinde namaz kılmayanlara namazın faziletini anlatmayınca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 Ama iyiler için nimettir. Çünkü onlar daima hazırlıklıdır. Kötüler için nimettir beladır. Çünkü onlar aniden neyle karşılaşacaklarının farkında değillerdir. Onun için hadis-i şerifte mevtü'l füccet ni'metü'l-lis-salihin ve nikmetü'l-lis-balihin ani ölüm, iyiler için nimet, kötüler için azaptır. Bu itibarla. Şimdi bir tedarik görelim. Hazırlık yapalım. İslam için fedakarlık yapalım. Dinimizin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 El iman Yemen'e, hikmet iman Yemenlidir, hikmet tasavvuf ince ilimler Yemenlidir. İnni ecidu nefsen Rahman'dan Yemen. Ben Allah Teala'nın rahmet nefesini Yemen tarafından hissediyorum buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yemen elini çok seviyordu. el Karani Hazretleri Yemen tarafından ondan bahsediyordu, onu methediyordu. Kainat Efendisi'nin Yemenlilere ve Yemen'e çok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 Zaten büyük veli olmaları ile de cazibeleri var, nurları var, feizleri var, bereketleri var. Kendilerini görenlerde bıraktıkları tesirler var, etkiler var, izler var. Ve e, güzel ahlak. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ve inneke le ala azim. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi Elbette sen en büyük ahlak üzeresin. Ondan da ahlaklı kimse dünyaya gelmedi. O yüce ahlak sahibi insanın torunlarıdır. Hem varisleridir, vekilleridir. Alimler seyit olmasalardı, el ulema ve razıcıl enbiya, peygamberlerin varisleridirler. Ama bir de seyit olurlarsa tabii hem maddi, suri veraset, hem manevi veraset birleşmiş olur. Tabii bu büyük ahlak insanların İslam'a girmesine e, sebep olmakta, e, İslam'a girmesine girmesini cazip hale getirmektedir. Çünkü cömertlik, insanlar cömertliği çok severler.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 huluk Kerim sahibi, Keremli güzel ahlak sahibi. Ama işte Kerim var, huluk Azim var. Mesela buna misal olarak alimler şunu veriyorlar. Bedir muhalebesinde biliyorsunuz efendim 313 sahabenin karşısında, bine yakın, 3 kat fazla müşrik, kuvvet mevzilendi. Allah Teala onları mağlub etti, rezil etti, rüsvay etti. Helal oldular. Bu sırada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 Galip geldiler ama mağlupmuş gibi döndük kaçtılar. Halbuki orada mesela Medine'yi yağmalayabilirlerdi. Allah Teala müsaade etmedi. Kafirlerde esir düşenler de oldu Uhud muharebesinde. Bunlardan biri de yine bu Ebu Zürat denen adamdı. Bu kişi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük sıkıntılar geçirdi Uhud'da.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 Kimsenin çıtı çıkıyor muydun? O zaman dünyada zulüm oluyor muydu? Balkanlarına kadar sessiz sakin vaziyette İslam üzere. Dünya ne tarafı? İstiyen Hristiyan olsun, Ermeni olsun. Ona bir şey demiyor. Haddini, ududunu bilir. Ona, onlara ait şartlar var İslam'da. O şartları razı olur, kabul ettikten sonra Müslüman memleketinde yaşar. Hazreti Fatih ne yaptı?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 Allah dedirtemiyoruz. Biz yüz okutturamıyoruz. Vah bize vah. Yazık bize vah bize vah bize. Ama biz uyuyoruz. Biz buna müştahakız. Biz hak ettik. Biz hak etmeyecek Allah bize bunu vermez. Derdimiz yok ya. Gayretimiz yok ya. Çoluk çocuğumuzu bir Müslüman yetiştirelim. Erişnet itikabı üzere yetiştirelim diye. Ne faaliyetimiz var ya. Özendim özendim. imrendim, dua ettim. Yani şaşırdım kaldım. O medreseler, dağlar, 20 dönüm, 30 dönüm çevirmişler, kız medreseleri ayrı, erkek girmiyor, erkek medreseleri ayrı, hükümet desteğiyle, ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere, şafii mezhemi üzere, hanefi, şafi, hanbeli, maliki, dördü de hattır, hepsi ehli sünnettir. Hanefi maturididir, üç mezhep eşaridir. Maturidi, eşari, hepsi ehli sünnettir. Bu şekilde hizmet ediyorlar. O iki üç gece orada, o zikirlere şahit oldum, onlar hepsi inşallah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 Şimdi git mesela Bursa'daki bütün zenginler muhacirdir. Bütün o tekstilciler. Hep e, İslam için onların da ataları. 80, 90 sene evvel, yüz küsür sene evvel Balkanlardan onların isimlerini değiştirmek isteyen, mezar taşlarına kadar bile kıran döken o sırtların, gavurların efendim, zoruyla hicret ettiler. Bursa'ya ekseri geldiler mesela. Diğer vilayetlerde de var. Edirne'de, Çare'de. İstanbul'da da falan da illa vardır da tabii ekseriyet oralar. Bakın hep zengindirler. Çünkü ataları Allah için, din için, İslam için, vatan için geldiler buraya.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 Biz yerimizde oturuyoruz, oturan su kokuşur, duran su kokuşur ya. Gezmiyoruz, dolaşmıyoruz, elimizin altında bir lale efendim, onun düğmesini bile 88 e getirmiyoruz. Elimizin altı, evimiz dolu internet, bir, bir evde 5 internet var, 5 çocuğun bilgisayar 88.4'ü çevirsen, veyahut da cübbeli Ahmet Hoca.tv, gir orada ne anlatıyorum orada Kur'an, sünnet, ayet, hadis, dünya, ahiret, bütün ilimleri konuşuyoruz ya, daha ne konuşacağız? Kültür, sosyal, hepsi var ya.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 Bedir'e katılmış Eba-i Bedir'e katılanlara garanti verilmiş. Bedir'e <gülüyor> Bedireki katıldınız Allah söz verdi. Ne yaparsanız yapın bundan sonra kesilen af olmuştur. Peşilen af olmuştur ve cennet size vacip olmuştur. Bedir'e katıldı hala bak. Cennet garanti olduğu halde e, hala diyor ki belki af olurum diyor. Kalkıyor doymuyorlar affa mağfiret. Temliğe davete doymuyorlar. O yaşta geldi.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 Hikaye kuraba anlatmıyorum. İbn Abdilber en büyük alimlerden. İbn Abdilber dedi, "Alimler bilir bunu." Onun kitabında gördüm. El İstiyab diye safi marifet ile sahap sahabe hakkında bir eseri var. O eserde yazıyor bunu. Koca İbn Abdilber diyor ya, "Rumlar bu rivayet kimden geliyor? İmamı Malik'ten geliyor. İmamı Malik asetleri bunu söyledi. Me Mezhep sahibi müçtehit aldığımız haberlere göre dedi diyor. Rumlar bile ondurmetine yağmur duası yaptıklarında yağmura kavuşuyorlar."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 Ben halit Halid dedi çıktı gitti. Ebu Ayübel Ensari Hazretlerinin ismi halittir Babasının ismi Zeyd'dir, Halid'im Zeyt. Ebu Eyyub künyesidir, Eyyub'in babası demek. O künyesidir, Asıl, adı halittir Ben halit Halid dedi çıktı gitti. Açıkça gördüm diyor Hacemal Efendi. Ya ondan sonra da o da bir eser hazırladı Ebu Ayübel Ensari Hazretleri hakkında uzun bir eser. Yani Ebu Ayübel Ensari Hazretleri şehittir, diridir, haydır, şahittir İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin...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 Siz benim bana sığının ki benle birlikte gideni o reddetmez. Çünkü Resulullah müjde verdi. Sahabemden biri nerede ölürse illa bu'selu. Ma'mehde min ashabi yamutu bi'ardin illa bu'selum qaiden ve nuran kıyam Hangi yerde bir sahabem ölse o oranın halkına önder, sancaktar ve nur olarak dirilecek. E şimdi tanımasak ne olacak? Nasıl yapacağız isteyeceğiz?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 Ben sana Kur'an indirdim, peygamberler gönderdim, bak faizler, hocalar, peygamber varişleri bu kadar hizmet ettiler dünyaya, bu ilimleri neşrettiler. E şimdi biz lütfen Allah rızası için doğru kanallardan ayrılmayalım. Ehli sünneti bırakmayalım. Şüpheli insanlara yanaşmayalım. Ehli sünnet dışı mezhepleri inkar eden, müçtehitlerin haline konuşan, tasavvuf büyüklerin haline konuşan, İmam-ı Rabbani gibi, Abdülkadir velilerin haline konuşan, ondan sonra mezhepsiz,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 Haramları terk etsen Allah seni muhacir sayıyor. Efendim, evf'alü cihat el emrû bil ma'ar Eskiden Allah yolunda ne cihatlar, yaralanmalar, şehit olmalar, çok çocuğu bırakıp bir daha görememeler, aylarca yola gidip dönememeler, bak 114 bin sahbenin on bin'i demek ki de ya, Keli kalan yüz bin hep dağılmış İslam'ın tebliği için. E şimdi bizimki ne kadar kolay oldu? En büyük cihat diyor, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? E şimdi sen bir adama.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 ki eksik edilmeden bir misli sevap sana yazılacak. Böyle bir kar nerede buldun da gitmedin ya. Ben sana ahiret ticareti gösteriyorum. Ya evlediğin amenu. Ey inanmış kullar. Hele düllüküm <gülüyor> ala ticaretin cünciyikum min azabin Sizi can yapıcı azaptan, cehennemden, kabir azabından kurtaracak. En karlı ticaret yolunu göstereyim mi? Habibim böyle söyle kullarıma diyor. Bunun yolu nedir? Ya. Tüminune Allah'a, peygambere iman edeceksin. Malınla, canınla fedakarlık edeceksin. Burada para harcayacaksın, mal harcayacaksın. Ama mesele ne? Allah yolunda gayret. Ne demek o cihat gayreti? İşte gayret demek, kılıç cihadında iş yok. Şu anda öyle bir görevimiz yok. Öyle bir ortam yok. Herkes Müslümanım diyor. Kardeşlerimiz uykudadırlar uyandıracak. Çünkü kılıç cihadı adam yitirir. Vaz cihadı adam diriltir. En üstün cihat sohbet nasihat cihadıdır. Vurdu kırdılar işimiz yok ya. Bunun ne zamanı var ne zemini var. O ancak ne zaman olur Allah muhafaza. Rus saldırır işte teröristler şimdi diyelim ki saldırıyorlar. Askerimiz Mehmetçimiz Allah Mansur muzaffer etsin onları püskür diyorlar. O öyle yerde olur. O cihadın yeri var tabi onlar da şehit oluyorlar büyük mertebe kazanıyorlar. Allah rahmet eylesin şefaatlerine nail eylesin şehit oluyor Mehmetçimiz